oldu. Könü ee, daha da uzatıp herkesi yormadan ee, iki konuşmaya da teşekkür ediyorum ve hemen sözü salonu veriyorum. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Buyurun. Bu iki sözü çok olarak değil. Sizin direkt olarak ilginç derece eleştirisini yaptınız. Bu sözü gerçekten ilginç tarzı için çok o Ama yalnız çevrilmiş diye Marx'ın bir politik yönünü ihmal edildi. Yani yüz binlerce insanın iktidarı almak için mücadele ettiği binlercesinde örtüyü gelince de Kürnlis'e de düşme oranı yanlışlıkla artıma geçirilmiş çok önemli bir şey görüyorum. ben burada. eleştirak ee, dediğim bir şey. Böyle bir Marx'ın yok. Hemen hemen meyfi olmalı. Ya yani, dediğim gibi bir penşahit'in kasabasına baktılar da ve Kavatsik'e bir zamandan o derece şekilde oldular. O kadar uzun süredir mahkum edildiler ki, mesela tarihi politik güçlerin tarihidir. Diye diye nişanlarsın. What? Tarih. What? Politik güçlerle ilgili kişileri arasındaki ilişkin tarih. What? Ve tarihsel mücadelelerin tarihidir. Dinlediğin haklı olarak. Gerçekten de öyle. Ama tarihsel mücadelelerin tarihi de demek. Tarih, sağ politik güçleri de demek asla değildir. Çünkü sanat müzeler böyle otan şeyler tarihi parti mücadelelerinin tarihi. politik 35'ten kim daha asla basit mi? Diğerler en yanlış anlaşılığını düşündüğü için her birine bir mektup yazdıysa 1775 ekonomiye çok fazla duru O zaman da gerekiyordu. İnsanlar da kurup bizim sadece her şeyi ekonomi sandığımız zaman. Oysa hiçbir zaman böyle bir sizin ve ve diyaret diyaret yani yapmadım yapmadım şey iddia etmek, yanına teyakhtaşma. sizin gerektiği iş ve gerekti gelişlerizi özellikle serbest olmamı. Gerekti gelişlerizi ne diyor? Adını daha. Hayır, sadece, Adını almadın daha. Efendim evet yok. Evet, Ösetinizle beraber düşünün. Yani e, yine aynı şekilde diğer arkadaşımda ösetiyle beraber düşünüyorum. E, öyle bir yayın değişti zamanı. Yani taraflardan <gülüyor> sadece bir tanesini vurgulayan mesela aşığın politik birinden aşığın bir, bir politikayı söyleyen adamın zaten marxist olması inşansız ki hiç bu zamanda böyle marxist olmadı. Sam dersen mevcut toplumsal sisteme işçildir politika da ekonomide. Onun için Marx'ta ekonomi araştırması yapmaz. Siyasi iktisat araştırması yaparlar. Yani ekonomi, politik Fransızca sistemımız Türkiye'deki politik ekonomi ya da siyasi iktisat. İşte benim onun için de bunun iki tarafından herhangi birine kaçarsanız hata yaparsınız. Sadece ekonomi araştırırsanız yaparak bir, bir ekonomist olursunuz. Sadece sizin istediğiniz gibi politika tartışılacak olursa olacağını olsa Etiketle beni çok seviyorsun ya, etiketle olsam da. <gülüyor> İyi etiketle mi var galiba? Yani. Önemli değil de etiket, yani siz bir sürü etiketten başlıyorsunuz. Mesela gerekli evet. değil, etiket, etiketlerden de kopmaya gerekli koparlar. Yani şunu söyleyebiliriz. Mesela en son yaptığınız mersi alması sizin temel fikrinizi aykırtlayalım. Yaratılması gereken bir durum neyi görüyorsunuz? Oysa siz ne diyorsunuz? Etik, politik olarak da, evet. ekonomik ve teknik olarak da etik, politik olarak da ne zaman şu demek ben ağrıcı olarak, etik olarak şu dünyaya bakıyorum ve bu dünyaya daha iyi bir dünya istiyorum. Yazılması gereken daha güzel bir dünya için mücadele edeceğim. Yalnız dersiniz, Marx bunu söylemedik bir şey söylüyor. Yani sizin söylediğiniz için tam dersiniz. Yalnız ilk saniye çıkma geçimleri bir, bir, şey, şey, şey. Ay, ay. bir Diğer iki işin için geçimleri mi? Mecburi olarak da idare bir hesap. Yani bir politikas bir işizm olmuyor. Yani i̇ster spinoza da aşırı dururur, ister başkası da. Ya bir şey yok. Ya kusura bakmayın arkadaşlar, Ya bu kadar indirgenici yani, ya bir dil kullanımlısı gerçekten bilgi devrimde olacaksa eyvallah. Ama cahilliğin cesaretiyle bir indirgeni olursa, bu bir düşünürlük değil, bu bir aşitasyon olur. Eğer bu araç açıklama yapılacaksa, siz konuştuğunuz şey şuydu, sorular olacaktı, biz de yanıtlar görecektik. Eğer aşitasyon yapılacaksa, ben bu açıklamaların nesi sorulmak istedim? İkincisi bilgi konusunda bulacaksa, tamamen bu bilgi var. Vodar programda açar bakarsınız, Fransız, mücadelesindeki tamamen İngilizlerin mücadelesinin Mars komün tarihi, komün derinlemesine bakarsınız. Söylenmiştir. Özet olarak emek Hem imzalı politik koşullarına hazır olmak zorundadır. Soruldu, politiklik, Emek iktisadi koşullarını olanakını sağlamıştır. Birbirim Marx için emek iktisadi koşullarını olanakını sağlamıştır. İktisadi koşullar umumlu olanak sağlamıştır. İktisadi koşullar umumlu Bu tariflerde çok açık bir şekilde anlatır. Bu şu hukuka her koşuda devam edecektir. Nereye kadar? Toplumsal seninlik zorunlu derecede emek zaman çalışması ortalar kararına kadar. Bu bir alıntıdır. Bir şeyler konuşuluyorsa, bir şeyler tartışılıyorsa, kara kara tabanla altmışlarına bitirilmiş olan bir tartışmaya biz daha yeni başlatmaya çalışıyoruz. İşte bu kavgalarınız. Hayır, ben bu ayşif tahmin edemem. Ben tamam mı? İlk konuşulacaksa burada, yaşama ayşifasyon çeken propaganda mahkeme... Propaganda mahkemi olmak istemiyorum. Teşekkür ederim, buyurun. Şimdi genel aralıklar, Sinan Özel'in bir şeyini söyleyeyim. Yani e, şu anda Çarpıt'ın bir Marxist'in tanımı yapılıyor. Ama Marxist'in yani, yani, Marx yazdıkları bile yüzyılda çözebilir. Yani şöyle anlatmak istiyorum. Neyse komünizm, ben yanlış demiş şey olabilir. Komünizmde Marx toplumsal anıbı söyledi söylediği söylediniz. Yanlış bir insan. ben aynı yaşında böyle bir cümleni geçtim, çok <gülüyor> önemli. bir <Çok gülüyor> <açıkçası. gülüyor> Toplumsan artı arkadaşlar karşılıklı konuşmayalım yani, yoksa bu şey yok ki evet. Bir altın dediği var bu var mı? Evet, tamam Yani bu asıl yani şey, geçiş süreçlerinde yani, yani, yani geçiş süreçlerinde geçiş süreçlerinde sorunlar mı Yani hiçbir devre Sosyalizm ama komikselde. Toplumsan artı rediklerinde yani bilmiyorum. Tamam. Öyle bir ilişkileri şeyde anlamışım. Yani kapitalizm, komünizm gelişim ön koşulunu kapitalizm gelişmesi, gelişmesi, gelişmek beklemes gerektiğini e, bu tip bir yani bu genel olarak geçti diye e, metin anlamıyorum. Yani genel olarak Marksist reformist e, e, yorumlamalarında ve diye yani çarpıtılmış e, böyle klasik bir Türkçesi olan Türkçesi sosyalistler için de alıyarak, alılar böyle düşünüyorlar. Ama bu Marksistin bir benim düşüncem göre yaptım. çarpıtılmış bir, bir haline bir eleştiri veriliyormuş gibi hissediyorum. Teşekkürler. Başka. Buyurun. Biz burada bu salon e, sadece dinleyen insanlar değiliz. E, biraz önce sadece sorular sorulsun dedi. E, biz bu salonda aynı zamanda özne olarak bulunuyoruz. Şu anda ben mikrofonu elim aldıysam e, sadece soru sorup sizden bir şeyler beklemem. Aynı zamanda bu soruları bir şeyler takdirim, isterim. E, böyle bir enişe oluştuysa özür dilerim arkadaşlar Yorumlarınızı e, ve sorularınızı alayım ama mümkünse kısa olsun Genel olarak böyle bir algı oluşmasın diye söylüyorum zaten Şimdi şöyle bir şey var Biraz önce işte e, e, Buradaki işte e, ön bilgiden e, Harekette e, Çok fazla anlayamadım zaten Üreten yeni de üreten işleri Meselesini ee, şöyle bir şey var, bizim e, özne bilincimiz dışında nesne bir dünya var. Ve tarih bu şekilde akıyor ve sürekli akıyor. Benim bilincimin dışında akan tarih, e, ben müdahale ediyorum, edemiyorum. Ettiğim zaman özne oluyorum, edemediğim zaman dışında kalmış oluyorum. E, sadece işte ekonomik bir cennet var etmek gibi e, bir söyle vardı orada. Biz e, genel olarak şöyle bir şey, Marsizm bir şey. E, kapitalizmin eleştirisiyle öğrendik. İşte hocamın sol yayınlarından bahsettiği kitapla hepimiz öyle öğrendik. Ee, ve şunu e, ekstra ekstra öğrendik. E, bu bizi devrimci yaptı. Marxizmin e, felsefenin, felsefenin partisan karakterini ortaya çıkarması. Biz ne zaman Marxizminin partisan karakterinin e, ortadan kattığı dönemleri gördük. O zaman sürekli Marxizmle yüzleşmek zorunda kaldık. E, çünkü hareket yok. Marxizmle karşı geliyor bir kere ve sürekli yüzleşmeye çalışıyor eleştirmeye çalışıyor işinden bir şey destekmeye çalışıyoruz. diğer bir özü var e, maddenin e, hareketi aynı zamanda bu hayatın hareketi e, bunun dışında değil her şeyi dahil edebilirsiniz e, isterseniz bu tarihin adına modernizm port modernizm istediğinizi diyebilirsiniz ama e, tarih böyle ilerliyor sosyalizme geçmek için kapitalizmin eleştirisi sosyalizmin sönünlenmesi devletin sönünlenmesiyle komünizm Komünizmden sonrasında artık komünistler düşünsün. O döneme geçer. Buradaki tren mi diyorum? Beş dakikada doldu da herhalde. Diğer arkadaşlar söz verelim. Kadın arkadaşlar bir de söz vereceğim. Çünkü erkekler konuştu. Buyurun. <gülüyor> Söyle ettiği kadar derece arkadaşlar. Bir tur daha konuşulur. Eğer vakit kalırsa devam ederiz. Buyurun. Bizim Ne var? Ya ben şunu soracağım değer erkek tersine, bu dikkatli olma inanıyorum çünkü ben e, bu tahliğinde, yani maksimum tahliğinde patriyarka meselesine de değinmek gerektiğini düşünüyorum ve e, özellikle spinoza bağlamında düşündüğümüzde cinsiyetlendirdiğimiz emek gücünün, zira bir şey, nasıl bir şey karşımıza çıkar, ne diyebiliriz. O da bir tahküm üzerinden o zaman birikimi nasıl açık diyebiliriz diye soruyoruz. Ee, aslında aldığım için teşekkür ederim. Peki buyurun. Buyurun. teşekkürler de dememiştim, çok şeyde kestim. Ee, şimdi e, paranın törsel ifadesi mülkiyetin ilişkisini ifade ediyor. Paranın törsel anlamı ise iktidar ilişkisini ifade ediyor. Marx'ın söylediği bireyin toplumla kurduğu bağı ve bu bağın gücünü cebinde taşıdığıdır. Akıl dediğimiz şey, netice itibariyle erkekle beraber akıl, erkek, para ve yasa. Bunların tamamı modernizmin ve geneldeki ekonomik açıklamaların dayandığı nesnel argümanlar, yani nesnel ölçülerdir. Şimdi ben tabi mednin okunmasını önerdim sadece. Üretimin toplumsallaşması dediğimiz aşama ya da Marx'ın sermayenin gerçek boyunduğu dediği aşama, fabrika üretiminde olduğu gibi gerekli emek zamanını azaltmak yoluyla veyahut da zamanı rasyonalize ederek artı emek zamanı üzerinde artı değer yaratma yoluyla elde edilen bir kapitalist büyümeden söz etmiyoruz. Bu geride kaldı. Nasıl geride kaldı? bilim ve teknolojinin üretime uygulanması. Mart için bu doğrudan dolayı kimya ile ilgili kimya sektörü özelinde vardı. Oysa kimya sektörünün çok ötesinde günümüzde çok iyi biliyoruz ki başta iletişim sektörü olmak üzere bütün bilim ve teknoloji sermayenin üretici gücü haline gelmiştir. Bilim ve teknolojinin sermayenin üretici haline gelmesi otomasyonu da beraberinde getirdi. Bunun sonucu olarak Marx'ın muazzam ya. netlikte Gründüz'de anlattığı makinelerle ilgili bölümde emek dolaysız emek dediğimiz şey makinelerin gözetleyicisi ve bakıcısı konumuna düştü. Yani dolayısız emek üzerinden kar etme olayı geride kaldı. Tam tersine üretimi tüm topluma yaydı. Fabrikanın dışına çıkardı. Bu şu demek, üretimin toplumsallaşmasına kastımız bilim yoluyla ve otomasyon yoluyla üretimin, aşırı üretimin yönelttiği piyasanın hem e, dolaşım hızını düşürerek, malların dolaşım hızını, hem de çeşitlenmeyi sağlayarak ve birçok alanda, yani çeşitlenme dediğimiz zaman sermayene saldırdığı da yayılma gücü. Bu doğadan tutunuz, aklınıza gelen her alana sermayenin yayılma gücü. Her yeri bir artı değer üretim ee, alanına çevirdik. Peki bu artı değer buradan kim üretiyor? Şimdi fabrikanın dışına çıktık. Fabrikanın içinde işçi dediğimiz kolektif işçi sınıfı diye bildiğimiz bir e, varlığı politik ve ekonomik gücünü biliyoruz. İşte Marçız'ın bunu muhabbetlerine hep yaptı. Fakat sorun bu değil. Bugün sorun bugün sorun. Fabrikanın dışında üretimin toplumsallaşması dediğimiz şey nedir? Yani nasıl saldırıyor şimdi dışarıya? Dolayısıyla buradaki artı değer nasıl üretiliyor? Burada emek zamanı dediğimiz hadise, gerekli emeği minimizasyonu. Yani o dolaysız emek dediğimiz ya da üretim sürecindeki emek dediğimiz şeyin otomasyon sonucu minimize olmasıyla işçi sayısı şişitlenme nedeniyle değişmeyebilir. Ama birimdeki işçi sayısı makineleşmeye, otomasyona göre azalır. Ama bu totalde değişmeyebilir hatta artabilir. Sorun bu değil. Sorun, üretimin toplumsallaşması halisinde yeni bir emek gücü olarak tanımladığı canlı emeğin üretici gücü. Canlı emek dediğimiz şey, aslına bakarsanız hani şeyde, fabrikada emek doğrudan doğruya şey değildi. İş gücü diyorduk, emek gücüydü artı değerin kaynağı. Yani patrona sattığı şey iş gücüydü. Emeğin satılması için realize olması lazım. Realize ise değişim sürecinde söz konusu oluyor. Fabrikada söz konusu olan realizasyon iş gücünün satışıydı. Yani 8 saatlik iş gününü ne kadarsa gücünü satıyordu. Canlı emek dediğimiz zaman bizim emek zamanımızmış söz konusu. Yani her birimizin emek zamanıdır. Fakat burada burada gerekli emeğimizi minimize edildiği için bizim hepimiz bir kere sermaye ee, şunu yapıyoruz: Artı emeğimizi alabildiğini genişleterek ve her birimizin bilim yoluyla ve değişim piyasası yoluyla her birimizin ihtiyaçlarını da maksimize ederek, yaratıcılığımızı ve kapasitemizi maksimize ederek bizi artı değer yaratmak adına gerekliliğimizi minimize ettiği için muazzam bir boş zamanla ve artı zamanla baş başa bırakıyor. Fakat bu artı zamanımız bizim, onun için şu önemli eğer biz bu artı zamanda onun için artı değer yaratabiliyor isek bir değer yaratabiliyorsak Anlamımız var sermaye için. Eğer yaratamıyorsak bir anlamımız yok. Umurunda bile değil. Yani benim gerekli emeğim, yani geçimlik için kullandığım emeğim onun için önemli değil. Onun için önemli olan benim boş zamanımda onun için artı değer yaratmamdır. İşte buna üretken emek diyoruz. Üretken emek dediği şey canlı emeğin boş zamanında sermaye için artı değer yaratan emektir. Peki sermaye için ardı değer yaratabilmesi için her şeyden önce istihdam edilmesi lazım. Bu da şu demek, bu emek piyasası bir rekabete dayanıyor, İki geçimliğe ihtiyacımız var, üç nüfus artıyor, dört yapısal olarak işsizlik sorunumuz var. Yani o me me mekanizasyon nedeniyle işsizlik meselesi de gündemde. Dolayısıyla ister onu yedek ordu diye düşününüz, günümüz canlı emeğin karşısında yedek ordu olarak düşününüz, isterseniz normal olarak hem nüfus adlısı vs. muazzam bir nüfus kitlesi içerisinde canlı emeğin artı değer üretmesi gerekiyor. Canlı emeğin artı değer hadisesi, e, imkanı bir kere e, hem istihdam ile ilgili, işte tutunmayla ilgili yetmiyor. Yetmiyor. Yaratıcılığımızı geliştirmeniz gerekiyor. Ne demek bu? Kendini değerli kılman gerekiyor. Ne demek bu? Sermayenin dolaşım sürecinde değerlendirebileceği bir değeri yaratmanız gerekiyor. Sermayenin kendisini dolaşım sürecinde değerlendirebileceği bir değeri yaratmak gerekiyor. Bunu ancak kendimi değerli kılarak yapma koşullarına geldim. Yoğunlaşmadan bunu anlıyorum ben. Yani yaratıcılık kapasitemi maksimize etme koşullarına geldim. Benim yaratıcılığım, toplumsal hayatım, bütün hayatın zenginliğinin temelinde yatan tek şey. Artık buna çalışma demiyoruz. Buna etkinlik diyoruz. Dolayısıyla bugün bu varlık, canlı beklediğim dediğim varlık biyopolitik ortak varlıktır. Yani işçi sınıfının içerisinde, fabrikanın içerisindeki işçinin üretimi üzerinden kâr ederek kendini biriktiren sermayeden, buna biçimsel boyunduruş aşaması diyor Marx, gerçek boyunduruş aşamasına geçtiğimizde hayatın her alanında ve her tür ilişkilerimizde bütün ilişkilerimizde sermayenin ee, Adına onun için değer yaratan varlıklara dönmüş durumdayız. Bunu tüketirken de yaparız ve bunun adına da üretken tüketim denir. Bunun içinde bizim hazımız üretken haz olarak tanımlanır ve bütün sistem bizim üretken hazımıza yönelik olarak çalışır. Para, akıl, erkek, yasa bir güçtür. Bunun karşısında gerekçesini söylediği, gerek neğini söyledi. Bunun karşısında öznelik gücümüz, canlı en değer yaratma gücü, daha doğrusu direnme gücü. Duygulanışlarımızın kudret derecesi ya da gücüdür. Öznellikten kastınız nedir Allah aşkına? Zaten mesela bu toplantılarda görüyorum doğa bu bütün şey kongrenin konusu doğa değil mi? Bu bir anlamda sermayenin Nesnel ya da genel saldırısı karşısında emeğin öznelleştiği bir alanda direniş gücünün muhalefet gücünün ortaya çıkışı. Özneldikten kastımız budur. Emek burada öznelleşmiştir. Yani ekonomiya karşı ya da devletçi bilmiyorum neye karşı nesnel bir direniş içerisinde değil tam tersine öznelleşerek ha bunun siyasi kapasitesi vardır ayrı dava ama emeğin öznelleştiği yerler her birimizin hayatında seçimlerimizde. Özgürlüğümüzün direnç kapasitesi vardır ama bu nerede ortaya çıkar? Bu şurada ortaya çıkar. Bununla da bitireceğim. Ücret ekonomik bir mesele değildir. Ücret politik bir meseledir. Bununla şunu demek istiyorum. Duygulanışlarımızın kudreti çeviriyorum. Direnişimizin düzeyi. Şimdi ya yani, etrafımızda bir şeyler oluyor. Dün 25 kişi öldü kazaydı mesela. Ondan önceki gün on kişi öldü. Ölen ölen. Ya bir şey mi oluyor? Duygulanıyor muyuz? Duygulanıyor. Bu duygulanışımızdan kalkarak kavramsal bir akıl yürütme yaparak bir takım yargılar üretiyor muyuz? Üretiyoruz. Yani düşünüyoruz. Demek ki bütün düşüncelerimiz duygulanışlarımızın belirlenimi altındadır. Şimdi dolayısıyla ücret, gene ben oraya uzatayım. Ben laf oldu mu gidiyor. Ücret konusunda yani gerekli emeğimin karşılığı olan geçimliyim dediğimiz mesele kar konusunda benim bir direnişim, bir politik öznelliğim var mı yok? Şimdi kriz, kriz bu adamın yani sermayenin bir kere kesinlikle ve kesinlikle kendini yeniden yapılandırdığı zaten bugüne ne, Bugünün adı şudur, kriz içinde kâf. Yani çünkü en bulduğu çözüm en sonunda bulduğu çözüm budur. Kriz içinde her kriz. Şu son 10 seneye bakın ya da son 4 seneye özellikle bakın. Hangi gün krizden kurtuldu Türkiye? Her Allah'ın günü bir kriz. Krizlerle yönetimde bulunan adı zaten. Avrupa'da ekonomik kriz var diyoruz. Şimdi Marksizmin okunuş okunuş hattını anlatmak istiyorum. Ama aynı zamanda Avrupa'da ücretler üzerinde muazzam bir politik baskı var. Yani işçi sınıfının, sendika hareketin ücretler üzerinde direnişçi bir baskı Yani var. Öncelikle ilk başta gelen ekonomik olan ve politik olan arasındaki ailemde bunları nasıl ele alabileceğimiz üzerine bir takım yorumlar ve sorular evet. gelmişti en başta. Yani sunuşun içinde belli yerlerde vurgular vardı ama yeterince vurgulamadık ya da e, iyi ifade edemediğim için anlaşılmadı belki ama yani ekonomik indirgemecilikle aşkın politiklik arasında eee Birbirini dış, bunlar birbirini dışlayan farklılar değil, tam tersi birbirini yeniden üreten diyalitik karşıtlar olarak bakmak lazım. Bu anlamda aslında bu, bu aşkın bir politiklik anlayışı, ekonomik indirgemeciliği indirge zaten içkin bir anlayış. Spinozanın getirip yeni yani bir yenilik olarak düşünebileceğimiz ya da Marksizm'in krizine bir müdahale olarak okuyabileceğimiz yer zaten ekonominin politikliği ya da politikliğin de ekonomiye yani hayata bir bütün hayat üreten ve yeni üreten güçler esprisi buydu. Bunlar arasında ekonomik ve politik olarak bir ayrışma yoktan tersi söz konusu olan hayatın üretimi ve yeni üretimi ve buna içki bir politikliği düşünebilir miyiz düşünemez miyiz meselesiydi. Yani dolayısıyla ekonomik indirgemecilikle devlet iktidarını ele geçirerek ee, iletişi güçlerin gelişimine müdahale etmek arasında aslında çok da büyük bir fark yok yani. Bu ikisi birbirini dışlayan değil, tam tersi aynı paradigma içinden düşünmenin sonuçları. Yani politik olanı, ekonomik indirge olduğumuz sürece de politik zaten bunun dışında düşünme şansımız yok. Uygulamaya çalıştığımız şeylerden biri zaten buydu. E, Spinoza ve Kaptes'in ilişkisine gelince... E, en azından bu sunumda yapmaya çalıştığımız şey spinozayı politik olan, olan üzerine okumak ve dolayısıyla da aslında kapitalizm karşısında hayatı üreten ve yeniden üreten güçleri örgütlememizdeki farkımız açısından düşünebilmekti. Ee, ama spinoza kapitalizmin bu anlamda tahliline çok el vermez çünkü e, açıkçası felsefenin partisanlığından, politikliğinden bahsedildi. Tam da bu nedenden dolayı elverişli değildir Spinoza. Çünkü Spinoza bir olumlama felsefesidir ve sermayenin işleyişinin gerektiğini çözülmeyecek bir aracı Spinoza'da bulamayız. Tam tersi Spinoza'da bulacağımız şey tam da sermayenin evlilikliği işleyişinin ancak politik bir eleştirisi olabilir. Bu anlamda Spinoza üzerinden çıkıp bir kapitalizm tahlili yapmak bu anlamıyla mümkün değildir. Ancak politikaların üzerinden giderek onun olan farkımızı koymak açısından Spinoza bence önemli bir alet çantası olarak işleyebilebilir. Yoksa kapitalizmin diyerek çözümlenmesi anlamında, sermaye ücretleri emek ilişkisinin çözümlenmesi anlamında ee, çok da faydalanamayız. Bunu Marx zaten çok güzel yaptı yani. Bu konuda gerçekten Spinoza pek bir ihtiyacımız yok. yok. <gülüyor> Evet ama sorun işte şey felsefenin partizanlığı ve politikliği dediğim şey şu. Burada iki farklı ontolojiden bahsediyoruz aslında. Soru şu yani sermayenin kendini olmamasını politikliği diyalektiktir. Bunu biliyoruz yani. Bütün bir moderniz anlatmaya çalıştığımız şey sonuçta buydu. Emeğin kendini olmamasını politikliği diyalektik midir? Spinoza'nın sorduğu soru bu. O anlamda Spinoza'ya baktığımızda kapitalizmi ve modernizm ve monomikler işleyişinin parametrelerini Rondar arasındaki ilişkinin gerektiğini görmeyiz. Tam tersi emeğin içkin kudretinin doğayla, toplumsallıkla, politikle özdeş olan kudretinin olumlaması vardır İspinoza'da ve özgürlük miktarındaki bu artış esprisi de buradan kaynaklanır. Bu kudretlerin çoğalmasının ilişkiselliği üzerine düşünüyorlar İspinoza bize. Dolayısıyla da yalnızca bir eleştirenlik ve tepkisel bir muhalefet olmaktan çıkartır Antikapitalizmi ve tam tersi Kurucuza, ya hayatı kurmaya geçkin bir, bir eleştirellik yakalanabilir mi, yakalanamaz mı? Bunun üzerine düşünebilir miyiz? bunun olanakları nedir diye sordurur. Yani bence stiyozanın anlamlı olduğu yer. Daha çok burası aynı şey patriyarka sorunuyla da ilişkili. Yine sonuçtaki özgürlük ve zorunluluk arasındaki ayrıma döneceğim. Yani kadın emeğinin değersizleştirilmesinin ve politiklikten aslında politik gücünden meçhuzleştirmesinin en önemli, en meşrulaştırıcı temeli tam da üretim ve yeni dönetim arasında yaptığımız ayrım bu anlamda özgürlük ve zorunluluk alanları arasında yaptığı ayrımdır. Spinoza bir filozof olarak çağının diğer bütün filozofları gibi hatta bir kadın düşmanı olarak bilinmesine rağmen tam da bu ayrımı eleştirdiği için bence kapitalizm içindeki ya da kuracağımız ya da bugün içkin politik cinsiyetçi iş bölümlerinin eleştirisi anlamında yine de bu anlamda bence bize bir temel sağlayabilir. Yani patriyarkanın de ya da cinsiyetçi iş bölümünün eleştirisinde yine bu özgürlükle zorunluluk arasındaki ayrımın eleştirisi üzerinden bakmak gerekir. Ve orada artık kudret cinsiyetsizleşir yani ve etik hale gelir. Biraz vaktimiz var hala sana katkıları açıyoruz. Bir şey, tamam. şey bir şey, bir son bir şey, bir patriarka meselesine bir şey. son bir şey eklemek istiyorum. Yani e, kadın emeğin erkek arasındaki problem ya da işte kadın emeğinin yani. takım altında alınması hep bir eşitlik sorunu üzerinden gündeme getirilmek, getirilir. Ve hani işte şey yeni yönetimi görünmeyen emeğinin ücretlendirilmesinin aslında biz daha eşitlikçi kalacağı toplumda daha özgür kılacağı söylüyoruz. Biloza bu düşünme biçimini de tersi içerir aslında bu ayrımı ordudan kaldırarak ve bir özgürlük ve bir kudretin gerçekleşmesi olarak bakabilir miyiz? Yani emeğe buradan bakabilir miyiz diye bakar. Sorun artık kadın emeği ve erkek emeği arasında eşitliğin sağlanmasından çıkar. Kudretlerin gerçekleşmesinin özgürlüğü üzerinden düşünebileceğimiz ilginizlerini sunar aslında. Buradan da bence ilerletilebilir yani. Bu elişkiler. Teşekkür ederim. Şey, bir, arkadan bir arkadaşa söz versin. bir kişiye sahip aldı. Biz de arkadaşa... Evet. Sonra bir evet. evet. şey diyeceğim. Açıkçası çok anlamadım. Ee, yani ben yani, <gülüyor> de o türküde bir, bir önerim <gülüyor> oldu. Mesela ümmetçilerin bir şey okulması odaklanmanı bir tanımlamayı zorlaştırıyor. Çok büyük, yardış, zorlaştırıyor, çok büyük yardış, neden ben bir arkadaş anlaşılmaları neden olabiliyor. Ben birçok yeri yanlış anladım. Ya da doğru da anlamış olabiliyor. Bir modasını bilemiyoruz mesela. Ee, benim kafamda ee, şöyle bir söyledikseldi ama siz biliyorsunuz, bu da da e, da özelliğinde zaten sıkıntı odadan maalesef önemli değilim işte, ee, bir etik olana bir e, yönelim ve bunu olumlama gördüm herhalde ee, benim için şu önemli, etik ve sonuçta bu kallar bütünü aslında sorumlamayı ve hareketi daraltıcı bir şekilde değil mi? Yani etikten ise politika, ekonomi daha sorumluluğundan ve daha ...içeriskilere ee, eskide barındıran, bu içeriskilere harekete serilen bir modülsatikçiliğidir. Ee, en sonu gözüme veriyorum, etik, biraz daha değil, hareketi ve sorumlulamayı kısıtlayıcı şey değil. Şimdi bu ülkün kardeşi Ömer ve Şener, kendilerini bir önce solda sosyalist etkaliyle içtik kaybettiklerini söylediler. Sol ve sosyalist hareketlerine ettiklerini söylediler. Kovulmadan bunu yaptıkları için sol onlara teşekkür aslında etmesi gerekiyor. İkincisi de Sinem Hanım'a bir soru. Şimdi adamın biri hastalanmış. Kendisine arkadaşıyla hocaya gitmesine salık vermiş. Kişi gitmiş demiş ki hastalığın bu. Ee, hoca da kendisine bir ilaç almış. Demiş ki al bunu, iç. Ama demiş içmeden önce çift koyunlu diyeyi altına getirme. Şimdi biz de eve gideceğiz. Karbaksa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Parti değer teorisi, işte, emek değer teorisi. Okurken diyeceğiz acaba stinozda burada ne demiş? Tüm döneminde stinozların işte karbaksız e, bir stinozlar rejası, yani şimdi ben e, yani kar maksut değil ne bir konu yok. Ta emperyalizmleri Marksist daha doğrusu Lenin Marksizmin emperyalizm dönemine ilişkin yazmıştı. Oraya katlı koymuştu. Ama Spinoza'nın Marksist literatüre Marksistçe Mar katkı koyduğuna karşı benim pek öyle düşüncem şey değildi. Olmuyordu değil. Bu anlamda Spinoza'yı neden Marksizminle böyle dönüştürerek ya da Maksim'i Spinoza ile birlikte yan yana getirip okuma gereği onu net olarak ben anlayamadım eğer anlatırsanız teşekkür ederim şu arkadaşlar bir açısından söylüyorum sizi Maksim Maksim'de en gerisiyle birlikte el alırsak üç noktada bir özel işlem içeriği vardır. Bunlardan açıkçası 1848 özel işlemi. Ee, 1848 özel işlemi. İkincisi buna bağlı olarak Fransa sınırlar mücadelesini engelleyen yazmış olduğu ön söz. Ee, tam aa, yakın olmasına rağmen özetliyorum. 1848 özel işlemisinin özü şudur. Burjuvasi ile proletarya arasındaki politik bir öznerlik ilgisi değil proletarya ile Burjuvasi'nin arasındaki antabolizmanın toplumsal olarak olgunlaştığı bir tarihsel momente düşmesidir. Bu bir. İki, Engels'in trans-sınıflar mücadelesinde bahsettiği 1848 sözleştirisinde ifade ettiği bu da 95'te ölmeden öncesinde yazdığı bir makaledir ve problemlidir. Orada da şunu söyler hala 1848'den bu yana ekonomik devrim devam ediyorlar. üçlüsü Marx'ın gene ifadesidir. Kapitalizmin teknik, teknik yapısı devirmiştir. Ee, Buna benzer Kugaryalı'ndaki alıntı en gençken aynen şunu söyler bu benle Marx'a aittir biz o dönemdeki ekonomiyi çok öne çıkardık Evet, ama son tarihte ekonomik bir gene belirlediğini ifade eder. Ama problem bu değildi. Problem ekonomik alanın, siyasal alanın ayrıştırması soruldu. Üzerine düşmemiz gereken boyut budur. Dördüncü boyut finansal ile ilgilidir. Bu tartışılabilir. Sermayenin kendi kurucu olmaması gereklidir. Gereklinin içerisinde antikorismay yoktur. Reformisindir. Ancak ücretli emek sermaye arasındaki çelişkiyle bir antagonizma üretmez, emek ve ücretli emek arasında antagonizma vardır. İşte orada Hüsevettir söylediği gibi özlendik sorunu çıkarken politik olarak sermaye kendi politik olumlaması ile emeklerinin politik olumlaması evet. arasında antagonizma vardır. Bu antagonizma diyaletlik değildir. Problem budur. Kafa bunu yormak, yormak gerekir. Efendim. Doğru ve yanlış anlamını söylemiyorum bunu. Bu bir sorunsal alandır. Herkes bunun üzerine düşünmek, şüler bir şekilde düşünmek ve yani emek vermeleri bu bir problematik bir alandır. Şimdi bunları toparladığımız zaman ortada yanıt verilmiş bir soru yok. Sorunsallaştırılmış bir alan var. Bütün de yani buradaki konuşmadan çıkardığımız bir sorunsallaştırılmış bir alan olması Mesele Mesela budur. Yoksa burada hepimiz biliyoruz neyin ne olduğu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hayretler. Ya, yeter Şimdi ben e, <gülüyor> anlayıcı değilseniz ben de e, yeteri kadar anlamadım. Anlamak istememiz yani biraz da. O yüzden rengi zahlı biraz daha düşürmek üzerinde. Yani şöyle e, benim bildiğim şey değil. Dolayısıyla anlamaya çalıştığımda kabul edelim korktum. <gülüyor> bunu söylerken de bunu söylerken de e, şaka yapmıyorum. Çünkü ben tercih yaptım. Ben işçi sınıfının yanında tercih ediyorum. O zaman ücretin politikliği kavramını da anlamam. Niye anlamam? Çünkü benim için sürekli ücretin esnaşması ve ücretin emeğini canlı emeğin pozisyonlarını ortaya koyması açısından bizim bildiğimiz anlamda ki diyalektik keskilerle isteyen süreci farklı sürekten olduk yapar. Bir sürece işaret. Ama diyorum bunu okuyan ne? Bu okumayı gerçek anlamda yapar. Ne? Ne? Ve neylerin ortaya koyduğu şey bu ayrılma yani sermayenin ve emeğin koşullarının ayrılması meselesinde ee, artı değere diktatörle ya da değişik değerine karşı mücadelenin bir geçiş boyutuna endeksli hali var ya zaman boyutunda ilerlemeci geçiş, onun üstüne geçiş olmadığını tam tersine... Arkadaşım bilirsiniz, en son cümlesinde söylediği gibi tersine çevirme ya da aksa deliyle patlama ya da birçok yerde şöyle durdurma, ters çevirme defalarca söylüyor bunu Grün Ama hangi durumda? Bireylerin zenginlik üretiminde, kendi kapasitelerinin gelişiminde, ...maksimuma ulaştıkları, yaratıcı kapasitelerini alabildiğine gelişlettikleri ve bütün varlıklarıyla bura çifte sarmal gidiyor. Yani aynı pozisyon, pozisyonumuz bir yanıyla artı değer üretirken sermayenin gerçek boyutu altında... ...yaratıcılığımız, kapasitemiz, gelişmemiz neler üretiyoruz, neler? Yani biz ki ricası gelen bütün bu yenilikler üretirken aynı şey gerekli emeğe ücret ve gerekli emeğe ilişkisinde ücretin politik olmaması nedeniyle gerekli emeğine geçimimiz üzerinde herhangi bir baskı olmadığından kölelimiz devam ediyor. Aynı canlı emek gerekli emeğine ve ücretine yönelik bir politik özlemek geliştirdiğinde bu kez yaratıcılığının yaratıcılığının ve yaratıcılığının ürünlerinin <gülüyor> denetimini eline alma olanağına sahip. Bu da çift et sanmaların ikinci yönü. Bu ikinci olarak politik yani bu özellik, duyguların benim duygularımım sizin duygulanırız. Şu salonda birlikteyiz. Bu salondaki birlikteliğin bir aklı var, bilgisi var. Arkadaşlar şuradan geldi, buradan geldi. İki, amacı var. Şu, şu, şu amaçla bu Üç, bu salondaki birlikteliğimizin bir duygusu var. Yok mu? Var. Parçalandı da. Bu ülkenin duygusal birliği de parçalandı. Ya, duygusal denildiği. Şu salondaki duygusal silerji ve enerji. Bu bir şeyleri değiştirme adını diye. Kusula ya. ya. Demokrasi diye bir kusula. Komünizm diye bir kusula. Ne oldu bilmiyorum. Mesela. Ya bir nasıl değişti? Onun bir şey görürsünüz. Yani, <gülüyor> <Ya. gülüyor> yani, o sorunu yandı benim. Önceden kimliklendirilebilir olmayan öznerliklerin verecekleri direniş yoluyla şekillenecek bir hayat Komünizm. Ve bak... takip ...bütün yarısıçlığımızın transfer edileceği... ...aynı konuca daha da geliştirileceği... zenginlik ortamıdır. Çeşitlilik ortamıdır. Bolluk ortamıdır. Asla bir çinizim, asla bir çilecilik... ...asla bir feragat değildir. Tam tersine. Yeni bir rübarlılık adı. İnsanların kapitalizm sonrasında... ...dünya krizin sonrası olan bir rübarlığın... ...insanlığın rübarlığı adıdır bu Buna nasıl bir... ...her birimiz poyeti gözlemliğimizi... ...hayatın her alanında... ...devreye sokarak getirir. Ama direkt Evet ben teşekkür ederim. Ee, neden Marx ve Spinoza'yı birlikte okuyoruz gibi bir soru var. Ee, yani burada derdimiz tabii ki Spinoza'yı bir Marxist ilan etmek ya da Marx'ıza bir Spinoza'cı ilan etmek değil. Yani okumaya doğuran şeyin kendisi aslında bir soruydu. O da soru şu aslında yani... Sınıflar mücadelesinin bir sürü birikimlerini ark arkamıza aldık, kaybettiğimiz devrimler var, kazandığımız, kazandığımız devrimler var, kaybettiğimiz devrimler var ve tüm onların sonucunda bugün Marksizmin bir kriz içinde olmadığını söyleyemiz yok herhalde. Mesela sorunu nerede tespit ettiğimiz ve bu tespite işin olarak aslında cevap aracılarımızı nerede sürdürebileceğimizle ilgili bir soru. Aynı soruyu sormak zorunda değiliz ya da soruyu aynı yönlerden sormak zorunda değiliz. Ama gerçekten de komünizmi, üretici güçlerin gelişimi bir zenginlik toplumunun yaratılması değil de gerçekten bugünden itibaren hayatı örgütleyecek politik bir güç olarak göreceksek eğer Spinoza bu konuda imdadımıza yetişiyor ve gerçekten de Marx'ta politik alanın ne olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Yani Marx'ta sadece şeyi görmüyoruz. Bu da Marx'ın kendi çelişkisi, bu ayrı bir tartışma konusu belki. Sadece üretici güçlerin... Gelişim içinden bir okuma yoktur Marx'ta. Aynı şekilde kapitalde şeyi söyler yani bu biçimsel boyunduruktan gerçek boyundurağa geçişi kriteri tamamen politiktir Marx açısından. Ücretli emeğin uzun çalışma saatlerine karşı direnişin sonucunda biçimsel boyunduruktan gerçek boyundurağa geçiştir ve dolayısıyla burada herhangi bir tarihsel evrimciliği yoktur ve tamamen politik olarak bakar. Nitekim en son yaptığımız Marx anıtasının işaret ettiği de odur yani komünizm, ahlak ahlak değildir. şey e, Ve o ahlakın tanımadığı şeye göre ahlak ulaşımlı. Ahlaki bir tercih değildir. Seçim değildir. Ne de varılması gereken işte ekonomik ilerlemecilikle ya da gelişmişlikle varacağımız ideal bir toplumda ideal olan hiçbir şey yoktur. Marx bu anlamda her şeyi politikleştirir bir anda ve bugüne içkinleştirir. Dolayısıyla komünizm geleceğe havale ettiğimiz bir gelecek toplumu olmaktan, bir öte toplum olmaktan çıkar ve bugünden itibaren aslında emeğin toplumsallığını Antikapitalist bir biçimde örgütlenebilmemizin koşulları üzerine düşünebilmeyi açar. Spinoza'nın hatırlattığı şey odur. Yani Marx'ı Spinoza ile birlikte okumanın hatırlattığı şey aslında yine Marx'tır yani bir yanıydı Marx'ın dışına çıkmış olmuyoruz yani Spinoza'yı hatırladığımızda da bu manada. Politik olanın ne olduğu sorusu üzerinden baktığımız oranda tabii ki.